Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajla ilgili eylem planı çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı törenle 8 Haziran'da temizlik çalışmaları başlamıştı. İki haftadan bu yana devam eden temizlik çalışmaları İstanbul, Kocaeli, Karamursal, Bursa, Mudanya, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Tekirdağ'da da yürütülüyor. Ama tabii ki müsilajın sonu görünmüyor. Bakanlık, Marmara Belediyeler Birliği, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla çalıştığını söylese de Marmara'daki müsilaj sorunu bitmiş değil. Derinleklerde oksijen seviyesini arttıracağı söylenen bir proje başladı şimdi. Kocaeli Körfezi'nde dört ayrı noktadan İstanbul Pendik Marina'nın ise belirgin bir bölgesinden denizin 30 metre derinliğinde oksijenlendirme cihazlarıyla piyot bir uygulama yapılıyor. Marmara Denizi'nde. Müsilajın beraberinde getirdiği çözülmüş oksijen seviyesinin düşmesi sorununa çözüm getirmesi amaçlanan projede kullanılacak cihazlar da daha önce yurt dışında da deniz sahilesi problemlerinde sonuç alındığı iddia ediliyor. Marmara Denizi'nin 5 farklı noktasına oksijen verecek cihazların kullanımının ardından çözülmüş oksijen değerleri takip edilecek, cihazların sorunun çözümüne katkı sağlayıp sağlamadığı değerlendirilecek. 8 ila 6 hafta sürecek projenin başarısına göre Marmara Denizi'nin genelinde yaygınlaştırılması veya pilot uygulamanın koy ve körfez gibi kısıtlı alanlarda uygulanması öngörülüyor. Deniz suyu yüzeyindeki çözülmüş oksijen miktarının tabana göre daha yüksek olması nedeniyle Marmara Denizi'nde derinliklerdeki oksijenin arttırılması hedeflenmiş. Tabi bütün bunlar yara vanda esasında Oksijen seviyelerinin düşmesine neden olan azot ve fosfor kirliliğinin öncelikle engellenmesi gerekiyor. O da tabii projelerle değil, politikalarla ve toplumsal etik ve hukukla gerçekleşebilecek bir gerçek çözüm. Samsun Çevre Platformu, namı diğer Samçap. Yüz ölçümünün %3'ünün taş ocakları, %15'inin ise maden arama sahasıyla kaplı olan Kavak ilçesini ziyaret etti Samçap sözcüsü Mehmet Özdağ. Kavak halkına yaşam hakkı tanınmıyor diyor. Gönül belediyeciliğinin Kavak ilçesindeki karşılığının yaşam alanı gaspı, orman kıyımı, doğaya yabancılaşmış mülkiyet hakkını ve yaşam hakkını hiçe sayan bir yönetim anlayışı olmuş diyen Özdağ şöyle dedi. Mahalle sakinlerinin AKP Kavak ilçe başkanının ortağı olduğunu belirttikleri firmanın ruhsat sahasından maden çıkartan Samsun Büyükşehir Belediyesi artık vatandaşın sesine kulak vermeli ve buradaki çevre katliamından bir an önce vazgeçmeni. Kavak halkının kendi yurtlarında sağlıklı bir çevrede, huzur içinde yaşama hakkına saygı duyuyoruz ve onların yanında olacağız. Samsun Valiliğine, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve meclis üyelerini, Kavak Belediye Başkanı ve meclis üyelerini Kavak'ın eşsiz doğasına ve halkına sahip çıkmaya çağırıyoruz." dedi Samsun Çevre Platformu Samçep sözcüsü Mehmet Özdağ. Avrupa Çevre Ajansı tarafından yayınlanan rapora göre Avrupa Birliği'nde analiz edilen 323 kentin yarısından fazlasında hava kalitesi kötü durumda. Analiz edilen 323 kentin yalnızca 39'u iyi olarak karakterize edilirken AB tarafından 2015'te belirlenen standardı ihlal ettiğine de dikkat çekildi bu durumun. Raporda görüşlerine yer verilen Avrupa Çevre Ajansı Direktörü Hans Brüning's. Geçtiğimiz yıllarda hava kalitesi önemli ölçüde iyileşirken hava kirliliği Avrupa'daki birçok şehirde inatla yüksek seviyede kalmaya devam ediyor dedi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre 2018'de 41 Avrupa ülkesinde yaklaşık 417 bin erken ölüme neden olan hava kirliliğinin Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen seviyelere düşürülmesinin her yıl yaklaşık 51 bin erken ölümü önleyebileceği tahmin edildi. Türkiye'de de PM10 ve kanserojen PM2,5 değerleri alarm vermeyen kent pek yok. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü açısından da tehlikeli bir bölge. Kıyı Ege İklim Ağı. Kıyı Ege'de iklim olaylarından etkilenen şehirlerde balıkçılığın doğru şekilde yapılması, denizin kirletilmemesi, deniz çevresindeki ekosistemlerin korunması, var olan kirliliğin giderilmesi ve bu alandaki çevre politikalarının değerlendirilmesi kapsamında Bireyler, akademisyenler ve yörel yönetimlerle işbirliği geliştiriyor. İklim değişikliğine karşı verilen mücadeleye siz de şahit katkı sunmak isterseniz Kıyı Ege İklim Ağı sizleri davet ediyor. Üye alımları hem kurumsal hem de bireysel olarak Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir, Manisa ve Muğla illerinde başvurulara açık. Bu illerde oturuyorsanız siz de başvurabiliyorsunuz. Üyeler Haziran-Ağustos ayları arasında gerçekleşecek Kıyı Ege İklim Ağı için Hareket projesinin ardından A amaçları için çalışmalar gerçekleştirmeye başlayacak. Kıyı Ege İklim Ağı için Hareket projesi Ulusal Demokratik Enstitüsü NDI Türkiye aynı zamanda ağın sekreteryalığını yürütülen Sosyal İklim Derneği tarafından A içerisinde yer alan belediyelerle sivil toplum kuruluşları ile akademisyen ve aktivistlerin katılabildiği bir mekanizma oluşturmuş. İklim eylemi için strateji planlarını geliştirmeyi ve var olan stratejiler için Kenttin tüm aktörlerinin katılım sağlayabileceği faaliyet planları hazırlanmasını amaçlıyor. 7 ilde iklim kriziyle mücadeleyi aktif hale getirmeyi planlayan projede saha ziyaretlerinin yanı sıra Zoom üzerinden toplantılar, yerel aktörlerin birlikte çalışmasını hedefleyen bu projede dijital kampanyacılıkta yapılacak başvurular 25 Haziran tarihine kadar